Merhaba, 10. Kalkınma Planı'nda Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynakları elektrik üretiminin payının 5 yılda yalnızca %2 artacağı öngörüsü yer alıyor. Türkiye'nin 2014-2018 yılları arasındaki kalkınma hedeflerini ortaya koyan 10. Kalkınma Planı, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz tarafından Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunuldu. Bakan Yılmaz planda Türkiye'nin 2012'de 241.949 gigawatt saat olan elektrik enerjisi talebinin 2018'de 341 bin gigawatt saate çıkacağı öngörüsünün yer aldığını belirtti. Yılmaz, Türkiye'nin kurulu elektrik üretim kapasitesinin hali hazırda 58 bin megawattlık seviyeden 2018'de 78 bin megawatta çıkarılmasının amaçlandığı bilgisini paylaşırken bu dönemde Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığının azaltılmasını sağlanması için yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları nükleer enerji ve enerji verimliliğine yönelik politikalara öncelik verilmesini yerli girdi kullanımının ve yerlileşmenin arttırılmasına hedeflediklerini söyledi. Ancak plana göre yenilenebilir kaynakların elektrik üretimdeki payının 2012'deki %27'lik seviyeden 2018'de sadece 2 puanlık artışla %29'a çıkarılması öngörülüyor. Bu miktarın içinde yenilenebilir olduğu çevreciler tarafından kabul edilmeyen hidrolik enerjinin de sayıldığını söylemek gerek. Hala enerji politikasında liniyet, kömürü ve nükleer enerjiye yapılan yatırımların artması Ve doğalgazı ikame etmesi hedefleniyor. Bu Türkiye'nin herhangi bir iklim değişikliği politikası olmadığını gösteren bir gösterge. Avrupa Birliği'nin Çinli güneş paneli üreticilerine anti-dumping vergileri getirmesinin ardından Çin hükümeti güneş enerjisi sektörü için çok önemli kararlarını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde son Avrupa Birliği'nde Çin'in fotovoltaik sektörü firmalarına anti-dumping vergileri getirmişti. Karşı hamle yapan Çin hükümeti güneş elektriği üretimine yönelik sağladığı teşvikleri geliştireceğini ve sağlanan alım garantilerinin ödemelerinde gecikme olmaması için yenilenebilir enerji fonlarını arttıracağını açıkladı. Üreticiler iç piyasaya yöneliyor demek ki bu dünya açısından iyi bir haber. Finansal kuruluşlarda güneş enerjisi yatırımcılarına ve şirketlerine sağladıkları kaynakları arttırmaları için cesaretlendirilecek. Çin yönetimi aynı zamanda da Daha büyük ve güçlü güneş enerjisi şirketlerinin oluşması ve üretim kapasitesindeki kontrolsüz artışı sınırlamak içinse fotovoltaik sektöründe birleşme ve satın almaları da destekleyecek. Güneş sektörü güçlenerek yoluna devam ediyor. Gezi parkı direnişi 23. gününde geçtiğimiz hafta bu direnişten esinlenerek sokağa dökülen Brezilyalıların São Paulo direnişi ise ilk haftasını tamamlamak üzere. İstanbul'da kıvılcımı çakan gezi parkındaki ağaçları mahkeme kararı olmasına karşın yok etmek istemeleriydi. São Paulo'da ise toplu taşıma ücretlerini Brezilyalı kardeşlerimizin tabiriyle söyleyecek olursak. 20 centavos zam yapılmak istenmesi. Aslında iki ülke halkının da ortak amacı daha özgür, daha bağımsız bir yaşam standartlarına kavuşabilmek. Brezilya direnişinin ilk gününden beri Taksim'e selam göndermekten geri kalmıyor. Taksim'den de mesajınızı aldık yanınızdayız karşı selamları gönderilmeye başlandı. Twitter'dan Brezilya'nın direnen hareketine mudabrasil ile ulaşılabiliyor, destek verilebiliyor. Öte yandan Brezilya'daki eylemlerle ilgili konuşan Brezilya Cumhurbaşkanı Dilma Rousseff Ülkesinde on binlerce kişinin daha iyi imkanlar için sokağa çıkmış olmasından gurur duyduğunu söyledi. Rousseff, pazartesi gecesi yaşanan protestoların ardından yaptığı ilk açıklamada hükümetin değişim isteyen sesleri dinliyor dedi ve eylemlerin ülkede son 20 yıldır görülen en büyük protesto dalgası olduğu belirtiliyor. Bir yandan Gezi Parkı eylemlerinin harareti çevresel duyarlılığı daha da arttırdı. Öte yandan da Başbakan Erdoğan'ın ağaçlar taşınacak Gezi Parkı'nın yerine inşa edilecek olan şehir müzesinin etrafına dikilecek açıklamasının ardından belediyeler ağaç kesimine ilişkin duyarlılık geliştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi polisin cumartesi günü Gezi Parkı'nda yaptığı müdahalenin ardından boşalan parka ağaç dikmeye başlamıştı. Bu gelişmelerle beraber Bakırköy Belediyesi de ilginç bir iş imza attı. Fırtınada yıkılan bir ağacın yeniden dikileceği bölgede oturan vatandaşlara internet ve mesaj yoluyla duyuran Bakırköy Belediyesi, Yaşanan olay dahilinde hiçbir ağacın kesilmeyeceğini ifade etti. Bakırköy Belediyesi'nin halka ulaştırdığı mesajda Kartaltepe Millet Parkı'nda dün geceki fırtınada devrilen Akasya ağacının yeniden islahı mümkün olmadığından taşıma amacıyla bölümlenmiştir. Sonrasında 20 adet ıhlamur ağacı dikilecektir. Burada belediyemizin hiçbir ağaç kesimi söz konusu değildir. Bakırköy halkına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur denildi. Ancak hala Gezi Parkı'nda inşaat söylemleri çevreci vatandaşları rahatlatmaktan çok uzak. İstanbul artık parklarına sahip çıkıyor. Bu arada Bolu milletvekili Tanju Özcan, Abant Tabiat Parkı'na araç girişinin engellenmesi için yapılması planlanan Abant Mudurnu yolu için 80 ile 100 bin arasında ağaç kesileceğini söyledi. Abant uzun devreli gelişme planına göre yolun ormanlık alandan geçirilerek Mudurnu yoluna bağlanması planlanıyor. Abant Tabiat Parkı sınırları dışında kalan yolda orman işçileri Orman İşletme Müdürlüğü'nün damgaladığı yüzlerce ağacı şu anda kesiyor. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.